Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Es ve selamu ala mella nebiye ba'de. Saygıdeğer kardeşlerim, inşallah yeni bir kitap okumaya başlıyoruz. Kitabımızın ismi Asr-ı Saadet Önderleri. Kitabı hazırlayan Cengiz Elibol, ismindeki Hoca Efendi, abimiz, kardeşimiz kitap beka yayınlarından çıktı. Aşere-i Mübeşşere diyebildiğimiz dünyadayken övülmüş cennetle müjdelenmiş sahabeler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları ve Muksirun dediğimiz çok hadis rivayet eden sahabeleri anlatan bir kitap. İnşallah aşire-i mübeşşire ile başlayarak her derste bir sahabe hayatı işleyeceğiz inşallah. Aşire-i mübeşşire kelime olarak müjdelenen 10 kişi demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından henüz bu imtihan dünyasında yaşarken imtihanı kazandığı ve ebedi Saadet yurdu olan cenneti kazandığı bildirilen on güzü de sahabe hakkında kullanılmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmuştur. Aşire-i şereyi anlatırken on tane isim zikretmiştir. Hadiste isimleri bildirilen sahabeler şunlardır. Bir, Ebubekir Bekir Sıddik anh. Ömer bin Khattab radıyallahu anh Osman bin Affan radıyallahu anh Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh Sa'd bin Abi Vakkas radıyallahu anh Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh Sa'd bin Zeyd radıyallahu anh İnşallah Ebubekir Bekir Es-Sıddîk radıyallahu Anh ile okumamıza başlıyoruz. Allah Azze ve Celle bizleri bu sahabelerimizin, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabelerinin hayatlarından ibret alan, onların İslami yaşantılarını örnek alan, onların amel etmeleri gibi amel etmeyi bizlere nasip eylesin Rabbimiz Azze ve Celle kardeşler. Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yıl sonra 573 yılında Mekke'de dünyaya gelmiştir. Adı Abdullah'tır. Babası Ebu Kuhafe lakaplı Osman radıyallahu ahtır Annesi ise Ümmül Hayr lakaplı Selma'dır. Baba ve anne tarafından Arap kabileleri arasındaki kutsallığı, asalet ve asalet ve yüceliğiyle şanı büyük olan Kureş kabilesinden olup nesebi Mürre bin Ka'b'ta, Resulullah'ın nesebiyle birleşmektedir. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın babası Mekke'nin şereflilerindendir. Kendisi ilk Müslüman olan erkek iken babası Mekke'nin fethi günü Müslüman olmuştur. Ebu Bekir anh'ın babası, annesi ve aile fertleri sahabilik şerefine erişmişlerdir. Bu yüce sıfat, bu yüce şeref başka kimseye nasip olmamıştır. Ebu Bekir radiyallahu anh, Müslüman olmadan önce yaşadığı 38 yıl boyunca hiç içki içmemiş, putlara tapmamış, Huraflardan nefret etmiş, dürüstlüğü, fazileti ve insanlığı ile tanınmış bir şahsiyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kayın babası ve ilk halifesidir. Seferde ve mukimken Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en sadık ve en fedai arkadaşıdır. En samimi müşaviridir. Arkadaşlığı Kur'an ile de tescil edilmiştir. Tevbe suresinin 40. ayetinde Allah azze ve celle bu konudan bahsetmektedir. Dileyen kardeşlerimiz müracaat ederler inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığında son namazı Ebubekir radıyallahu anh'ın arkasında kılmıştır. Ebubekir radıyallahu anh seferde ve hazarda münferit meseleler hariç Resulullah'ın yanından hiç ayrılmazdı. En tehlikeli yerde onun yanı başında ve yardımcısıydı. Elindeki servetinin tamamını İslam uğruna harcamaktan da asla çekinmezdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu harcamadan dolayı kendisine ailene ne bıraktın diye sorduğunda Ebu Bekir anh Allah'ı ve Resulünü bıraktın diye cevap vermektedir daha hayatta iken birçok defa cennetle müjdelenmiştir. Sırf Müslüman oldukları için işkence gören, altı bir rivayete göre de yedi köleyi satın alarak hürriyetlerini kavuşturmuştur ki, Bilal radıyallahu anh onlardan biridir. Hakkında birçok Kur'an ayeti inmiştir. Resulullah ona, sen Allah'ın cehennemden azatlısısın buyurmasından sonra azatlı manasına gelen Atik adını almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün beraberinde Ebubekir, Ömer ve Osman radiyallahu anhum olduğu halde Uhul'a çıkmıştı. Bu esnada dağ onları salladı. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ey Uhud sakin ol, bil ki senin üstünde bir Resul, bir Sıddik yani çok dürüst ve iki de şehit bulunuyor.'' buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken İslam'ın ilk dönemlerinde Hicri İsmail'de namaz kılıyor olduğu halde, ''Ukbe bin Ebu Muayt onu ridası ile boğarken'' Ebu Bekir radıyallahu anh, Allah'ın dilemesiyle onu kurtarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında beni Ebu Bekir'in malının faydalandırdığı kadar hiç kimsenin malı faydalandırmamıştır buyurmaktadır. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü eğer bir dost edinmiş olsaydım bu mutlaka Ebu Bekir olurdu buyurmuştur. Ammar bin Yasir radiyallahu anhuma onun hakkında Resulullah'a vardığında ilk Müslümanlardan olarak beş köle yani Bilal, Zeyd bin Harise, Amir bin Fuhayre, Ubeyd bin Zeyd ve Ebu Kuheyfe iki kadın ki bunlar Allah Resulü aleyhissalatü eşi Hatice radiyallahu anh annemiz. diğer ise Ümmü Eymen. Ve bir de Ebu Bekir radiyallahu anh'dan başka kimse yoktu demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda kendisine başvuran kadına yanından ayrılırken kendisine tekrar müracaat etmesini söylemiş. Kadın ise eğer seni bulamazsam ya Resulullah ben ne yapayım deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e müracaat et buyurmuş. Ve yine Benden sonra şu iki zata uyur, uyunuz buyurmaktadır. Ebu Bekir ve Ömer'e. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerinden bu iki güzide sahabeyle önce Ebu Bekir sonra da Ömer radiyallahu anh'a itibar etmemiz gerektiği bildirilmektedir. Ebu Bekir anh ölümüyle özür dilerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ölümüyle neticelenen hastalığında Ebu Bekir radıyallahu anh'ı imam tayin etmiştir. Mescitte Ebu Bekir'in kapısından başka bütün kapıları kapatın buyurmuştur Allah Resulü ve sellem. Allah ve müminler Ebu Bekir'den başkasına razı olmazlar. Müslim'de geçmekte bu hadis. Buyurmasında kendisinden sonraki halifeye de, Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam işaret etmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a en sevgili olanın kim olduğu sorusuna Aişe'dir diye cevap vermiştir Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam. Peki erkeklerden kimdir ya Resulullah diye sorulduğunda ise babasıdır buyurmuş. Allah beni Resul olarak, Resul olarak gönderdiğinde Hepiniz beni yalanladınız. Ebu Bekir ise beni tasdik etti. Malı ve canı ile bana yar ve yardımcı oldu. Diyerek onu taltif etmiştir. Ebu Bekir ve Ömer, Nebi ve Rasullerden başka, önceki ve sonrakilerden cennet ehlinin orta yaşlılarının efendileridir. Buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Tirmizi 3908 İbn-i Mace 100 numarada geçmekte kardeşlerim. Dileyen bakabilir. Allah'ın indindeki değerini bildirmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde. Ayrıca onun cennete cihat edenler kapısından, sadaka verenler kapısından ve oruç tutanlar kapılarından çağrılacağını da ayrıca haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İsra ve Miraç hadiselerini anlatmasını garipseyen Mekke müşrikleri bu anlatılanları Ebu Bekir radiyallahu anlatınca eğer Muhammed söylediyse doğru söylemiştir diyerek onu kayıtsız şartsız tasdik etmiştir. Ebu Bekir radiyallahu ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Çobanla konuşan kurt ile sırtına binen sahibine ben bunun için yaratılmadım diyen öküzün kıssalarını anlatınca sahabiler hayret etmişler. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendileri yanında olmadığı halde Ebu Bekir ve Ömer bu hayvanların böyle söylediğine inanıyoruz diyerek herhalde Ebu Bekir'in kendisini doğruladığını da bir başka hadisinde beyan etmektedir. Ebubekir es Siddik radıyallahu anhın sahabiler nezninde değeri çok büyüktü. İbni Ömer radıyallahu anhuma Ömer radıyallahu anhın oğlu şöyle buyuruyor: Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında insanlar arasında falan falandan, falan falandan daha hayırlıdır diye konuşurduk. Neticede ''Ebu Bekir'i, sonra Ömer'i, sonra Osman'ı hayırlı bulurduk.'' demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Ensar Sa'd bin Ubade'yi halife yapmayı konuşurken beraberinde Ömer ve Ebu Ubeyde radiyallahu anhuma olduğu halde Ebu Bekir radiyallahu an yanlarına gelmiş. Onlara hilafetin Kureyş'ten olması gerektiğini izah etmiş. Ve yanında bulunan iki kişiden birine biat edilmesini istemişti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, Hayır, biz sana biat ediyoruz. Çünkü sen bizim Efendimiz ve yani çünkü sen bizim seyidimiz ve en hayırlımız ve Resulullah'a içimizde en sevgili olanımızsın buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi geldiğinde insanlar inanamamış, şuurlarını kaybetmiş ve ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Hatta Ömer radıyallahu anh Allah'a yemin ederek Muhammed ölmedi diye haykırırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öldüğünü söyleyenlerini öldüreceğini haykırırken metanet sahibi Ebu Bekir anh insanlara bir hutbe irad ederek her kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed vefat etmiştir buyurdu. Her kim Allah'a ve Ahiret gününe inanıyorsa, her kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah ölmez. Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında muhakkak sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Zümer suresinin 30. ayet-i kerimesi. Ve Muhammed ancak bir rasuldür. Ondan evvel daha nice rasuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim böyle yaparsa elbette Allah'a hiçbir şeyle zarar veremez ayet-i kerimesi. Ali İmran suresinin 144. ayet-i kerimesidir. Böyle buyurunca Ömer ve halk teskin olmuş. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın bu hutbesinden sonra sakinleşmişler. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın vefatını anlamışlar, inanmışlar, kabullenmişler ve sessizce ağlamaya başlamışlardır. Zekatın dindeki yeri onun hilafeti döneminde zekatı vermeyenlere karşı savaşmasıyla ve onları öldürüp esir yapmasıyla daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü Ebubekir radıyallahu anh bu konuda çok katı idi. Bu konuda çok hassas idi. Kendisinden Ebubekir radıyallahu anh'tan 142 hadis rivayet edilen bir sahabedir. Ebubekir radıyallahu anh'ın hilaveti 2 yıl 3 ay 8 gün sürmüştür. Bu süre zarfında irtidad eden kabilelere ve yalancı nebilere karşı mücadele ederek hepsini alt etmiş ve İslam'a Resulullah'ın dönemindeki saygınlığını da tekrar kazandırmıştır. Irak'ı cizyeye bağlamıştır. İran'ı İslam topraklarına katmıştır bu dönemde Ebubekir radıyallahu anh. Rumlara karşı görevlendirdiği orduya şu mesajı göndermişti. Siz Allah'ın savaşçılarısınız. O size mutlaka yardım edecektir. Ondan kasıt Allah size mutlaka yardım edecektir buyurmuştur Ebu Bekir radiyallahu anh. Kafirleri ise kesinlikle de yenilgiye uğratacaktır. Bir şartla. Hiçbir ordu azlığından dolayı yenilmez buyuruyor Ebu Bekir radiyallahu anh. Ancak günahları sebebiyle savaştan, mağlup olarak ayrılır Müslümanlar. Günahlardan sakın duyurmuştur. Namazlarınıza dikkat edin. Bu savaşta Rumlar 120 bin kişi Müslümanlar ise sadece 24 bin kişi idiler. Gerçekten de Müslümanlar 3000 şehit vererek bu koca orduyu dize getirmeyi başarmıştı. Ebu Bekir radıyallahu an Ömer'in savaşlarda Ömer radıyallahu an'ın savaşlarda şehit edilen hafızlardan endişelenerek Ebu Bekir radıyallahu an'ha yaptığı tavsiye üzerine Zeyd bin Sabit radıyallahu an'ı görevlendirerek Kur'an sahifelerini ilk defa toplatmıştır Ebu Bekir radıyallahu an ve bir araya getirmiştir. Allah azze ve celle'nin İmtihanı gereği sıtmaya yakalanarak yatağa düşmüştür. Bu hastalığı 15 gün sürmüştür. Cemaate Ömer radiyallahu anh'ı imam tayin etmiş, Osman radiyallahu anh'a da bir vasiyet yazdırmıştır. Bu vasiyette kendisinden sonra halife olarak Ömer radiyallahu atadığını bildirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gömelmeyi de vasiyet ederek, Hicri 13. yılda cemazi ayının 8. günü vefat etmiştir. Allah Azze ve Celle ondan ve sahabelerinden razı olsun. Bizi de kendisine komşu kılsın. Allah Azze ve Celle bizlere rızasını kazanacak amelleri işlemeyi nasip etsin inşallah. Cennete girmeyi Cemalini görmeyi, Resulullah'a, sahabelerine komşu olma şerefini de bizlere bahşetsin inşallah. Onun rızasını kazanacak ameller yapmayı istiyoruz. Rabbimiz bu konuda bize lütfetsin inşallah. Başka bir derste buluşmak üzere. S-Sübhani ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. Akhiru davana... ان الحمد لله رب العالمين